Seslendiren Yasemin Ekinci, kitabın adı Hınzır Kelebek, yazarı Hüseyin Yurttaş, kitabın sayfa sayısı 47 İçindekiler Hınzır Kelebek, Kurnaz Hindi, Seni Gidi Badı Badı, birinci ayrım sonu sayfa 5 İkinci ayrım başı sayfa 7 Hınzır Kelebek Bu sabah hava ne kadar güzeldi, pırıl pırıl bir güneş vardı, gökyüzü masmaviydi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 Kediye kahkahalarla güldü. Ona bir de tekerleme söyledi. Keticik kedicik vurma bana patıcık. Sen de akıl varsa ben de de var. Onun için bana saldırmayı aklından çıkar. Keticik giticik vurma bana patıcık. Kedi bunları işitmiş olmalı ki öfkelendi. Kendini toplamaya çalışırken yukarı baktı. Başı yine döndü sendelede. Kelebek kahkaha bastı O da bir tekerleme daha uydurmuştu.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 Bir an bunu iyice gerçek sandı. Uyku tersiniyle sıçrayıp geri çekildi. Kelebek de korkup havalandı ama kedinin korkması çok hoşuna gitmişti. Kih kih kih diye ona gülüyordu. Kepit, kedi toparlanıp kendisine doğru var gücüyle sıçrayınca hemen direğin arkasına geçti. Kedi bu kez başını direğe çarptı. Yere düştü. Kendine gelinceye dek orada kaldı. Kelebek onunla yeterince oynadığı ve hatta onu güneş duruma düşürdüğü için pek keyifliydi.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 Zavallı indircik nereye yumurtlasa hemen buluyor ve yumurtayı alıyordu Üstelik ona pek kızıyordu Seni soysuz seni nerelere yumurtluyorsun öyle diyordu Kümes var kümesde kendi bölümün var ahır var samanlık var hain hayvan yumurtanı benden mi kaçırıyorsun Aşkı teyze kendini akıllı sanan bir insandı İndinin yumurtasını ondan gizlediği bir yere bırakmasına olanak vermeyecekti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 O oh, ne âlâ memleket. Bu düşüncelerle otlar arasında ilerliyordu. Darlanın ucuna vardığında hemen oraya çıkmamız gerektiğini düşündü. Yine or oradaki otların arasında pusulup çevreye göz attı. Ortalıkta kimse görünmüyordu. Tam ortaya çıkmaya karar vermişken birkaç metre öteden çil havuzun gıdaklamasıyla ilkilde Demek çil tavuk da bu tavrıya yumurtlamıştı. O da yakında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 Hindi yakalanmanın şaşkınlığıyla kaçtı, koştu, koştu. Evin önündeki yılan önüne vardı. Oradan su içti, yiyecek toplamak bahanesiyle geri döndü. Amacı Ayşe teyzen ne yapacağını gözetlemekte. Onu hem gözetli, onu hep gözetleyecek değildi ya. Ayşe teyze belki bir saat tarlada ağır ağır gezindi. Belki yumurtayı üstüne basıp kırmadan bulmak istiyordu.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 Hindi otların arasında süzülürken artık Ayşe teyzenin onu bulamayacağından emindi. İş her gün onu gözetlemesinden kurtulup gizlice buraya gelebilmekteydi. O beni gözetliyorsa ben de onu gözettirim diye düşünüyordu. Yumurtlama saatte yaklaşırken inadına evin önünde dolaşıyordu. Yem arıyormuş gibi yapıp oralarda dönenip duruyordu. Onu gözetleyen ve izleyen Ayşe teyze bir süre sonra usanıyor, yoruluyordu. Gözleri dalıp uyuklamaya başlıyor çünkü artık yaşlı bir insandı. Onun uyuklamaya başladığını gördüğünde hindicik hiç gürültü yapmadan güllerin arasından dışarı çıkıyor. Bir soru yumurtlama yerine ulaşıyordu. Tam yeni, 7 gündür oraya yumurtluyordu. Ayşe teyze onun kaşla göz arasında nereye kaybolduğunu bir türlü akıl eldiremiyordu. Yumurtaları bulmak ve birçok hindi yumurtasına birden sahip olmak için çevredeki aramalarını titizlikle sürdürüyordu. Ancak günler geçmesine karşı hindi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 Birazcık yaramazdı ama tatlıydı. Bazen benim ne düşündüğümü şıp diye anlardı. Ah biraz uzun olsaydı zavallı. Eğer öldüyse çok yazıp Hem ölürken kimlerin neler çekmiştir. Ayşe teyzenin her köşeyi, her caha bakınıp bakınıp gizmelerini sürdürüyordu. Günler geçtikçe umudu asılıyor ama o yine de yılmıyordu. Hindisini aramaktan vazgeçmiyordu.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 bu yaptığını pek hoş olmadığını düşündü ancak bunu bir zorunluluk halinde yaptığını farkındaydı hindinin günlerdir üzerinden yattığı yumurtaların çoktan cıklaştığı kesindi o günden sonra orçun Hindi'yi gizli gizli yan ve su taşıdı hindi onu görünce başını sallıyor gıgısını açıp g g g gibi bir sesler çıkarıyordu orçun onun kendisine teşekkür ettiğini düşünüyordu uzun yaz tatili başında hindi ile ilgilenmek orçun için güzel bir eğlenceydi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 Kalkıp otların arasından yürüdü. Çitin arasındaki bir boşluktan önce kendi geçti, sonra bir bir yavruların geçmesini bekledi. Yavrularını arkasına aldığı gibi Ayşe teyzinin evinin yolunu tuttu. Ayşe teyze o sırada evinin önündeydi. Hindisini birden karşısına görünce şaşkınlıktan neredeyse düşüp bayılacaktı. Bu neydi böyle? O güzel hindisi on bir yavru çıkıp gelmişti Ayşe teyze sevinçle söyleniyordu aman da benim güzelim gelmiş hanım işte benim güzelim bili bili bili gel gel gel anam anam tüh tüh tüh tü, nazar değmesin bir iki üç dört beş on on bir yavruları üç dört defada anca sayabildi bundan sonra benim akıla indim güzel yavrum on bir tane aslan gibi yavru getirmiş bana dedi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 ''Bana gücemizin anlıyım ama ne olur diye Orucun duvarın arkasındaydı. Ortaya çıkıp Ayşe teyze seslendi. ''Karnı dokunun Ayşe teyze.'' dedi. ''Ben onu duyurdum.'' Sonra da hindiye günlerdir kendisinin baktığını anlattı. Böylece işi, rahat, işi rahatladı. Ayşe teyzeden bunu sakladığı için özür diledi. Ayşe teyze ''Ah benim akıllı oğlum.'' dedi.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 Seni gidi badi Dere yakında. Sevimli ördek yüzmeye gidiyordu. Ancak yürürken iki yana doğru yalpalanıp duruyordu. Ayaklarını güçlükle çeker gibiydi. Yolda kaza rastladı. Kaz ondan da kötü görünüyordu. Sanki ayaklara yere yapışıyor. Onları zorlukla çekip kurtarabiliyordu. Ördek kazı görünce sevindi. Onun yürüyüşü benimkinden çirkin diye düşündü. Bu arada çöplükte çalımla içinen eşinden çirhoruz görüsüne ilişti. Çoğu...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 Pek bir şey anlamadı. Nedenmiş o dedi. Yüzmekle, yürümekle suyun yüzmene ne ikisi var? Ördek. Akıllım dedi. Biz doğduk doğula suların bataklıkların içindeyiz. Nem, ıslaklık bizi çok yıprattı. Ayaklarımızda romantizma var. Ondan böyle yürüyoruz. Horoz bir kez daha çalımlı çalımda öttükten sonra. O zaman derdin ne işiniz var dedi. Kaplıcalara gidin. Ördek ile kas birbirlerine baktılar. Horoz da başa çıkamayacaklarını anlamışlardı. Tekrar yola kuruldular. Yolda ikisi bir türkü tutturdular. Dolaşırız aylak aylak, yürürüz baytak baytak, uydururuz romatizma deriz. Sorarsa bir çaylak. Uzaklaşan ördek ile kasın söylediklerini horoz işitmişti. Onların arkasına olanca sesiyle haykırarak öttü. Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü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 Gagılı kara tavuktu, öyle güzel ötüyordu ki sanki bir bülbüldü, ördek kısa fısıldadı, ne güzel ötüyor dedi, onu rahatsız etmeden dinleyelim. Oldukları yerde kaldılar, kanalı gagılı kara tavuğu şarkısı bitinceye dek dinlediler, şarkı biter bitmezse koşar adam adım kara tavuğun yanına geldiler seni candan kutlarız derken onun göz gözyaşlarını fark ettiler ördek aa kardeş dedi biz seni kutlamaya geldik sen ağlıyorsun kısıtıldı öyle güzel sesin var ki deri kuyu çınladı bülbülden hiçbir farkın yok öyledir ki dedi kara tavuk bu yüzden insanlar bana bazen arap bülbülü derler ördek e peki niye ağlıyorsun diye sordu halimi görmüyor musun dedi kara ben kuşların zencisiyim beni hiç kimse beğenmiyor bu kara tüylere inan yolasım geliyor kaz elimde olsa bu bembeyaz tüylerimi sana verirdim dedi ama inan beyazlıkla karalığın arasında en küçük bir fark yok üzülmene de gerek yok her yerde kendisine güzeldir hepsinin üstün yanları vardır ördek senin, sizin bende olsa hiçbir şeye üzülmezdim dedi kaz onu pekiştirdi ben de, bende dedi kara tavuğun göz açları kurumuş olduğundan silmesine gerek kalmadı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 Kanat kanadı tutuşup oynamaya başladılar. Kitap sonu 27 Mart 2019 Çarşamba